1765, numaralı konu, Hazreti Hasan'ın, Muaviye ile anlaşmaya vardıktan sonra bir hutbe irat etmesi, evet, Şabi şöyle anlatıyor, Hz. Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'ı Irak'ta, Nahile denilen yerde Muaviye ile sulh yaptığı sırada gördüm, anlaşma tamamlandıktan sonra Muaviye ona, madem ki aramızda anlaştık, o halde kalk ve bu işi, halifeliği, bana teslim ettiğini halka haber ver, dedi, bunun üzerine Hazreti Hasan minbere çıkarak Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra şöyle, şunları söyledi, Ey insanlar, biliniz ki insanların en akıllısı takva sahibi olandır, en ahmakları ise facir ve günahkar kimsedir, şu, hakkında muaviye ile ihtilafa düştüğümüz iş, hilafet, şayet benim hakkım idiyse bile ben onu bu ümmetin islahı ve birliğinin sağlanması ve kanlarının dökülmemesi için muaviyeye terk ettim, yok benden daha layık birisinin hakkı ise ben üzerime düşen görevi yerine getirmiş oldum, bilmiyorum, belki bu iş, sizi denemek ve bir süreye kadar, dünyada, Seçindirmek içindir. Enbiya, 21. 111 Hazreti Hasan, Muaviye ile anlaşmaya vardıktan sonra minbere çıkıp Allah'a hamdü sena alır ettikten sonra şunları söyledi, numaralı konu, sözlerimi burada bitirirken hem kendim, hem de sizler için Allah Teala'dan bağışlanma dilerim. Hazreti Hasan bir hutbesinde şunları söylemiştir: Ey insanlar, Allah sizleri bizim eylenin evveliyle hidayete erdirdi. Sonu ile de kanlarımızın dökülmesini önledi. Her işte olduğu gibi bu işin de belirli bir süresi vardır. Unutmayınız ki bu dünya devamlı dönerek el değiştiren bir dolaptır. Allah Teala kitabında peygamberine şöyle hitap etmektedir: "De ki, bilmiyorum. Belki bu iş sizi denemek ve bir süreye kadar dünyada geçindirmek içindir." Enbiya 21. sure 111.